Emeğin gündemi programından merhaba. Ben Berna Oçarol. Ben Mustafa Eren. 13 program boyunca sizlerle birlikte olacağız. 2 haftada bir çarşamba günü fabrikadan merdiven altı atölyeye, plazalara kadar emekçilerin sorunlarını, alternatif pratiklerini, örgütlenme deneyimlerini konuklarımızla birlikte tartışacağız. Programın ilk bölümünde öne çıkan emek haberlerinden kısa bir derlememiz olacak. İkinci bölümde ise belirli bir gündem maddesi üzerine konuşmak üzere uzmanlar, aktivistler ve çoğu zamanda direnişte grevde yer alan emekçileri konuk olarak davet etmeye çalışacağız. Evet Mustafa bu haftanın öne çıkan emek haberleri için neler derledin? Bu haftanın emek haberleri başlığı altında iki konuyu ele alacağız. Bunlardan birincisi İstanbul'daki grev ve haberleri, ikincisi ise iş kazaları ve işçi ölümleri. İstanbul'da bu hafta iki e, grev ve direnişten bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi İstanbul İkiterli'de hey tekstilde çalışan 420 işçi 4 aydır maaşları verilmeyip ardından da işten çıkarıldılar. Ve krem ve ifbar tazminatlarıyla birlikte 4 aydır ödenmeyen maaşlarını almak için 6 Şubat tarihinden itibaren direnişteler. İkincisi ise bugün kendilerinden konuk dağılayacağımız İstanbul Çapa ve Paşa araştırma sanaylarında çalışan taşeron işçilerinin direnişi. 96 taşeron sağlık işçisi, işten çıkarılanların iş iadesi ve özlük hakları talebiyle 21 Şubat tarihinden itibaren direnişteler. Ee, i̇kinci konumuz ise iş kazaları ve işçi ölümleri. Bu konuyu gündeme almamızın nedeni ise son zamanlarda oldukça fazla basında yer tutması ve gündeme gelmesi. Özellikle Esenyurt'ta 11 inşaat işçisinin kaldıkları çadırın <gülüyor> yanması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine basında oldukça yer tuttu ve sonrasında e, günden güne e, artan işçi e, ölümleri ve iş kazaları haberleri gündeme geldi. O yüzden gündeme alma gereği duyduk. Bu konuda bazı rakamlar aktaracağız ki bu rakamlar oldukça çarpıcı. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2010 yılında 1444 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiş. 2011 yılında ise bu sayı 1563'e çıkmış. Nisan ayının sadece ilk 10 gününde yaşamını yitiren işçi sayısı 22. İLO'nun verilerine göre yani bu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre ise Türkiye'de ortalama her gün 176 iş kazası oluyor ve Günde her gün 3 kişi yaşamını yitirirken 5 işçi de bu iş kazalarında sakat kalıyor. Dünya çapında bakıldığında ise bu rakamlar oldukça ürkütücü. Her sene 2 milyon 300 bin insan yaşamını yitiriyor. Her 15 saniyede bir işçi çalışırken ölüyor. Ee, bu rakamları aslında iş kazalarını ve işçi ölümlerini sadece rakamlar üzerinden tartışmak elbette anlamsız. Ve bu ölümleri yaşama değmeyen bir şekilde sadece... E, ...rakamlar üzerinden anlatmak... ...olayı soyutlaştırıyor da... ...ilerleyen programlardan birinde... ...direkt e, işçilerin de yaşamına değer bir şekilde... ...bu konuyu ele alacağız. İş kazalarına ve işçi ölümlerine... E, ...devletin ve iktidarlarının... yaklaşımı da oldukça önemli. Örneğin en son Bakan Faruk Çelik... ...bu Esenyurt'taki <gülüyor> iş kazasının... ...ardından şöyle bir açıklama yapmıştı. Olay kaza değil, önlem alınsa yaşanmazdı. Evet buraya kadar her şey çok güzel ama... ...hemen ardından da eklemişti. Ama kader mi? Kader diye... Hani bu olayı kadere yüklemiştir. Olayın sorumluluğu devlette, de, iktidarda, işverende değil tamamen kaderde demişti. Bu olayın sorumlunun kader olmadığını anlatan bir kitap önerimiz olacak bu hafta. Evet bu kitapla birlikte iş kazalarının, işçi ölümlerinin ve yaralanmalarının gündemmeye gelmesiyle birlikte bu konu üzerine daha fazla düşünmeye teşvik edecek bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Çalışmak sağlığa zararlıdır. Kitap Fransız sosyolog Ani Thibaut Moni tarafından kaleme alınmış. Geçtiğimiz ay e, ayrıntı yayınlarından Türkçe'ye çevrilmiş. Yazar rekabet oruna dünyanın her yerinde çalışırken ölen, yaralanan, hasta olan kadınları ve erkekleri kendine konunu edinmiş. Ayrıca farklı iş kollarında çok sayıda tanıklığı da içeriyor kitap. Ee, bu hafta konuklarımızla beraber taşeronlaştırma konusunu ele alacağız. Ee, o yüzden kısa bir giriş yapıp sonradan müzik arası vereceğiz. Taşeronlaştırma dediğimiz olgu bir firmanın başka firma veya firmalardan mal veya hizmet satın alması olayı. Ee, en özlü ifadesi bu. E, taşeronlaştırma sayesinde aynı iş içerisinde çalışan emekçiler farklı işverenlere bağlı olarak ve farklı koşullar altında çalıştırılabilme imkanına kavuşuyorlar. Taşeronlaştırma ilk olarak temizlik, yemek, güvenlik gibi alanlarda başlamış bir uygulama. Bunu daha sonradan teknik hizmetler, bakım andarım, taşımacılık gibi alanlar da takip etti. Türkiye'de özellikle belediyelerde, sağlık alanında, inşaat sektöründe, tekstil sektöründe taşeronlaştırma çok yoğun. E burada şuna da dikkat çekmek lazım. Aslında taşeronlaştırmanın yoğunlaştığı alanlar, aynı zamanda iş kazalarının ve iş bölümlerinin de yoğunlaştığı alanlar, inşaat firmaları bunlara bir örnek ee, i̇nşaat firmalar üzerinden taşeronlaştırma e, oldukça e, açık bir şekilde gözler önüne serilebilir. Bu Esenyurt'taki iş kazasının da yaşandığı e, AVM inşaatı gibi büyük inşaatlarda bir iş sahası içerisinde ondan fazla taşeron firmayı görebilmek Hı. mümkün. Betoncusu ayrı bir taşeron firma, demircisi ayrı bir taşeron firma, elektrik tesisatı, su tesisatı, sıva işini yapanlar ayrı bir taşeron firmaya bağlı olarak çalışıyorlar. Bu taşeronlaştırmanın sonucunda da işte e, aynı iş alanında, aynı iş yerinde çalışsan bile e, çok farklı işverenlere bağlı olduğun için işçiler arasındaki bütünlük tamamen bozulmuş oluyor. E, taşeronlaştırmanın sonuçlarını da vereceğimiz e, şuna, şöyle sıralayabilmek mümkün. E, bu bütünlük bozulduğu için aidiyet duygusu tamamen işçiler tarafından ortadan kalkıyor. Yaptığın işi ...ahidiyet ortadan kalkıyor. Aynı zamanda işçiler arasında birbiriyle çalışıyor olmaya dair aidiyet ortadan kalkıyor. Bunun doğrudan sonucu ise sınıf kinli ve sınıf dincinin ortadan kalkması oluyor aslında. Yine taşeronlaştırmanın en büyük sonuçlarından birisi iş güvencesinin ortadan kaldırılıyor olması. E, i̇ş güvencesinin ortadan kalkması ise taşeron firmaların e, kendi uygulaması ile alakalı bir şey. Çünkü genelde yapılan iş süresince ihale alınıyor, sözleşme yapılıyor. Ee, ve taşeron firmaların büyük bir çoğunluğu bir yıllık ihalelerle çalışıyorlar. Bir sonraki sene ihaleyi almadığında aslında e, çalıştırdığın işlerinde işi bitmiş oluyor. Bu anlamda uzun süreli iş kavramı tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bunun yanı sıra e, yine bu esnek çalışmanın ortaya çıkardığı bir şey özlük haklarının elinden alması. Çalışanların özlük hakları tamamen ellerinden alınıyor. E, o firma bir sonraki sene ihaleyi almış olsa bile her sene isim değiştirebiliyor ki bu çok yaygın bir uygulama ve sen yeni bir firmada işe başlıyormuş gibi yeniden sigortan da yeniden başlıyor, kıdemin de yeniden başlıyor, maaş artışın da yeniden başlıyor. E, bunun yanı sıra iş güvenliği ortadan kalkmış oluyor ki işte son dönem yaşanan iş kazalarına bakıldığında bu çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Diğer bir yanı ise e, örgütlüğün engellenmiş olması ki buna siyasal sonuç diyebiliriz. Sendikalar tamamen zayıflatılmış duruma getiriliyor. 80 sonrası Türkiye'de sendikaların durumu bunun açık örneği. Yine bunun yanı sıra e, Oldukça üzerinde durulması gerektiğine inandığımız sosyal bir sonucu var taşeronlaştırmanın. O da iktidarların kendisine yakın olan insanları taşeronlaştırma yoluyla zenginleştirmesi gibi bir sonuç var. İki, Türkiye'de işte son yıllarda özellikle belediyelere iş yapan firmalara bakıldığında ya da inşaat alanında birden çıkan ve zenginleşen firmalara bakıldığında bu durumda çok açık olarak görebilmek mümkün. Türkiye'de taşruralaştırma 1980 sonrası gündeme geliyor. Yani Türkiye aslında 12 Eylül'ün hediyelerinden birisi de bu taşruralaştırma. Taşeronlaştırmanın yasal dayanağı ise bu iş kanununun ikinci maddesine dayanıyor ki son yıllarda buna dair de bir değişiklik gündemde Evet son günlerde bu konu hakkında yasa tasarısı verileceği söyleniyor ve büyük bir ihtimalle bu tasarı meclisten geçecek. ve Böylece taşeronlaşma çalışma hayatında istisnai bir durumken giderek kurala dönüşecek. Evet bunu söyleyebilmek mümkün özellikle değiştirilmeye çalışılan ikinci maddede şu an var olan yasara şöyle bir ibare var. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde ancak taşeron devreye sokulabiliyor. Bu üç koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak yeni yapılan yasal değişikliğiyle bu koşul tamamen ortadan kaldırılıyor ve yapılan işin tamamı taşerona devredilebilir hale geliyor. Yani taşeron firma asıl işi yapan firma sadece bir büro tutup yapılması gereken bütün işleri taşerona devredebilir hale geliyor. Yapılmak istenen şey bu. Ee, özellikle taşeronlaştırmanın sosyal sonucu dediğimiz olaya bakıldığında hani o sonuçla beraber düşünüldüğünde iktidarların kendi çevresini zenginleştirme sonucuyla beraber düşünüldüğünde yol açacağı sonuçlar gerçekten çok e, yıkıcı olacaktır bunun. Onu söyleyebilmek mümkün. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra konuklarımızla tekrar devam edeceğiz. Evet bu müzik arasını da e, çadırdaki direniş çadırındaki arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Evet. Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel Kumanı dağıtacak yıldız boyraz başladı Bu fırtına yarın ki süt limanlara dedel Baharı yakın demek ki mevsim böyle kışladı Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel Hava döndü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 Söltere Tanrı'ya açılmış el. Evet bugünkü konuklarımız çapada 65 gündür sürmekte olan Direniş Çadırı'ndan ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan taşeron işçileri tarafından kurulan ve binin üzerinde şu anda üyesi bulunan dernek olan Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Emine ve Erhan. Hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. E, Şimdi e, direnişe geçmeden önce çok kısa bir şekilde derneğin kuruluşu ve derneğin amaçlarını bir sizden alabilir miyiz? Tabii ki. E, derneğin kuruluşu e, biz e, bir e, yemek yemekle yemekle e, başladı. E, yemek paralarının kesilmesiyle başlatılmış bir şeydi. E, ya kaç nasıl... senesinde oldu? Çok çok sene olmadı yani iki sene iki iki, sene. iki, iki, iki, iki buçuk sene falan oldu Hı -hı. derneğin kuruluş da şey yukarı o kadar. Bununla başladık. Tabi o sadece bir neden oldu. Bu nedeni derinleştirmeye başlayıp üzerine gitmedi gitmeye başladığımızda aslında sadece burada örgütlenmenin yemek üzerinde olmadığını gördük. İşte insanların yıllarca orada çalışanların Yıllarca yıllık izinlerini alamadıklarını Yasaların onlara tanımış olduğu hakları Her şekilde gasp edildiğini gördük Ve arkadaşlarla bir araya gelerek Bu işi biraz araştırdıktan sonra Sendikalara gittik Nasıl örgütlenebiliriz Sendikala başlasak nasıl olur Diye gittik Birkaç kurumla görüştükten sonra e, baktık ki e, sendikalar da bu anlamda çok da e, sahip çıkmadılar. İş kollarının getirmiş olduğu zafiyetler diyeyim ben. E, ayrıştırdı. Sonra biz e, ne yapabiliriz bununla ilgili? işte insanları bir araya getirebileceğimiz bu iş kollarından uzaklaştırabilecek tek bir odak noktası olarak derneği gördük. Dernekte hangi iş koluna düşerse düşsün... E, örgütlü olabiliriz. Aslında Burada. o noktada şunu belirtmek lazım. Sendikaların önündeki yasal engellerden birisi sendikalar iş kolu esasına göre örgütleniyor. Mesela evet. sizin e, derneğin üyeleri arasında temizlik elemanları var, hemşireler var, teknisyenler var. Bunların hepsinin aynı zamanda e, farklı sendikalar arasında İçerisinde örgütlenmesi gerekiyor yasal olarak. Aynı sendika içerisinde örgütlenemiyorlar. Aslında o anlamda da taşeronlaştırmanın getirdiği sonuçların birinin yanı sıra işte bu tür yasal engeller de var. Sanırım aynı iş yerinde çalışıyor olsan bile seni sağlık elemanı olarak görmüyorlar. Mesela temizlik elemanı olarak görüyorlar. Bir başkasını güvenlik elemanı olarak görüyorlar. Bir başkasını teknisyen olarak görüyorlar. Bu tür engeller de var. Bu yanıyla sizin örgütlenmeniz aslında dernek örgütlenmesi bunların da üzerinden aşan yeni bir alternatif evet. bir örgütlenme olarak görülüyor. Evet evet. Yani zaten hani bu sıkıntıların getirmiş olduğu insanlar ortak bir paydada buluşturabileceğimiz nokta olarak gördük. Yani iş kollarından kaynaklı insanları bir araya getiremiyorduk. Dolayısıyla iş kolları zaten insanların bakış açılarında da bir farklılık, sendikalara bir güvensizlik de söz konusu. Söz konusu. E, dolayısıyla yani ne yapabiliriz? E, bu şekilde bir dernek kurarak insanları bir araya getirip bir, e, bir birliktelik sağlayabiliriz diyerek e, yola çı çıktık e, ve şu anda e, bin üzerinde bir üye sayısına ulaştık. Geçmiş dönem izinlerinden e, tutun yasal hakları radyoloji teknisyenlerinin kullanamadığı şuay izinleri gibi e, yasaların vermiş olduğu hakların birçoğunu bu dernek vasfıyla e, kazanmış olduk. Yani derneğin e, kuruluş <gülüyor> nedenine baktığınız zaman tam olarak e, böyle yani. Yani taşeronların kendi özlük haklarını e, alabilmesinin araçlarından birisiydi. Evet, Derneksiz sizin açığınızdan. Evet. Peki o kazanımları e, bize tek tek söyleyebilir misiniz? Mesela ya da bazılarını söyleyebilir misiniz? İşte yıllık izinlerin alınması Yıll diyorsunuz. Yıllık izin. 15 sene çalışmış mesela temizlikte olsun veya hasta bakı bakıcı olarak çalışsın. Genel olarak e, üniversite yönetimi şunu öngörüldü. Temizlikte çalışana işte oranın başhemşiresi veya ana bilim dal başkanı e, idari izin adı altında İzin verirlerdi yani bir resmiyet yok firma değişikliği 3 ayda bir 5 ayda bir 6 ayda bir bir senede bir firma değişikliğine gidildiği için gelen firma direkt şunu söylüyordu arkadaşlar biz ihaleyi yeni aldık siz bizde yeni işçisiniz dolayısıyla bizde izin hakkınız yoktu <gülüyor> genel anlamda bunu kullanıyordu tabi e, işçi de bu anlamda çok bilinçli değildi e, ya nasıl olur e, tepkisini koyabilir bir durum yoktu e, baskı çok fazlaydı. E, faktör Yani bu tür faktörler çoktu. Örneğin e, radyoloji teknisyenleri vardı. Radyoloji teknisyenlerinin e, devlet memuru 657 diye tabi devlet memuru statüsünde çalışan e, arkadaşlarımız bir ay izni kullanırken taşören firmadan çalışan arkadaşlarımız e, kullanamıyorlardı. E, kullandırılmıyordu. Kullandırılmıyordu. E, Demek daha doğru olur. Peki dernekle ilgili ben bir son soru sormak istiyorum. Ee, şu anda sağlıkta örgütleniyorsunuz. Peki ilerleyen zamanda dernek e, taşeronlaşma ile ilgili daha fazla işçiye ulaşmak gibi bir şeyler konuşuyor musunuz dernek içinde? Evet yani e, şimdiye kadar aslında çok fazla bunu e, konuşuyorduk desek e, yalan olur. Hı hı. Bunun üzerinde çok konuşmuyorduk. Çünkü hani... Demin de söylediğim gibi sadece özlük <gülüyor> haklarını alabilmek adına kurulmuş bir dernek olaraktı. Yani zaman içerisinde dernek de kendi kendini geliştirmeye başladı. Ee, şu anda gelmiş olduğumuz noktada dışarıya e, hastanenin dışında da örgütleme, belediyeler, İSKİ, e, İKTAŞ e, bu alanlarda da yani taşoranın var olduğu her yere artık gitme kararı aldık. E, şu anda İSKİ... E, de bir örgütlülük e, sağladık. Orada 3500 civarında e, taşörende çalışan e, arkadaşlarımız var. Onlarla görüştük. 2-3 <gülüyor> tane, top, tane e, toplantı yaptık. Şu an 30'a yakın e, bir üye aldık ve bunu e, tabii ki yelpazeyi e, çoğaltarak Büyüterek devam etmek istiyoruz Zaten bugün işte ilerleyen süreçte Çok daha fazla dernekte Çalışma yapmanız gerekecek. gerekecek evet. evet. Peki Çapadaki direniş nasıl Geliştiği talepleri Nelerdi şu an ne düzeyde Devam ediyor Bundan tam 65 gün önce ilk önce bilgilendirme çadırı olarak Kurulmuştu O zamanlar bizler henüz çalışıyorduk Henüz işten çıkarmalar başlamamıştı daha sonra Nisan'ın 1'inden itibaren ama birkaç aydır bu söylentiler vardı. İşte dönemsel olarak işten çıkarılacak insanlar diye. Daha çok da sağlıkçılar çıkarılacaktı. Şu andaki ilk aşama oydu. Çünkü 2008'de dev sağlık iş çapaya geliyor. Ve bu arada görüyor ki 1500 kişi çapada taşeron çalışıyor. Çalışma Bakanlığı'na bir dilekçe veriyor. Ve bu çalışan kişilerin asıl fakültenin işini yaptığını yani hemşire, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni bu tip karışık bölümlerde çalıştığını e, ve mahkeme kararı çıkıyor. E, mahkeme kararında da muazzam kararında da şöyle bir şey diyor: Bu işçiler buranın asıl işçileridir. Taşeron'dan çalıştırılamaz ve taşeron'dan çalıştırılmaya da devam ediliyor. Bu, bu yılın Aralık ayında tekrar geliyor çalışma Bakanlığı ve o zaman o dönem 1500 olan kişi sayısı 3500'e çıkmış. Daha da artarak ilerlemiş ve e, normalde de bu konudan dolayı bir ceza aldı tabi İstanbul Üniversitesi. E, bu ceza, ceza ve bu durumları da hani bertaraf etmek için bundan da kurtuluş aşamasını insanların işten çıkarmakta buldular. Normalde aslında e, 4D'de. ...işçi kadrosu denen bir kadro vardır. Bunun için KPSS'ye gerek yoktur. Zaten KPSS işçi, memur hani bunların neden olduğunu bildiğimiz kurumlar hani bu, bu ayrım, ayrımların. Ee, şu anda da Nisan'ın birinden itibaren de İstanbul Üniversitesi'de Çapan'ın bahçesinde e, direniş çadırı olarak devam ediyor. Tabii bizim de taliplerimiz var tekrar. E, hukuki bir süreç başlattık. O ayrı bir şey. Derneğimizin avukatı var o takip ediyor onları ama biz işe geri dönmek istiyoruz. İlk hedefimiz bu yani işimizi geri istiyoruz ama taşerondan istemiyoruz. Bu da bir gerçek artık taşerona bundan sonra dönmek çok anlamlı değil. İstanbul Üniversitesi'ne dönmek istiyoruz. Çıkarılan insanların geri alınmasını istiyoruz ve bundan sonraki da durdurulmasını istiyoruz. Çünkü bundan sonra da bunun olacağı aşikar. Aslında muvaza kararı dediğiniz <gülüyor> karar e, günümüz Türkçesiyle hileli iş evet. yapma kararı. Şu an var olan ve değiştirilmeye çalışılan yasaya göre işin asıl bölümünü yani eğer sen bir hastaneysen sağlık personelini e, taşırına devredemezsin. Senin asıl işçin olmak zorunda kadrolu olmak zorunda evet. ancak bu yasanın da üzerinden atlayarak hatta e, yasar işi bir şekilde taşın işçi çalıştırmışlar zamanında orada. Bunun geri alırken size kadro hakkını verirken eskileri bir şekilde işte cezalandırıp işten atmış oluyorlar. Yani kendi yasal ışıklarını üzerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Tam olarak böyle. Durum bu. Peki bu sürecin nereye evrilmesini görüyorsunuz? Hani bu direniş çadırının nereye doğru gideceğini, nasıl sonuçlanacağını bekliyorsunuz? Umutlu musunuz? Ee, umutlu olmak istiyoruz. <gülüyor> umutlu olmak istiyoruz. Ee, bunun sonuçta bizim açımızdan yani e, bütün direnişçiler açısından, aslında bütün işçiler açısından mesela şu anda Hey Teksil'de aynı şekilde bizim gibi bir direniş var. Bizden de daha önce başlamış bir direniş var. E, Samsun'da Gazi Üniversitesi, Adana'da Balcalı, e, işte Ok Meydanı'nda yine çadırlar var. Hani Samsun ve Balcalı'da direkt zaten direk direniş çadırları var diye biliyorum. E, dev devsal işim başlatmış oldu. E, bu kadar çok... Özür dilerim. Ee... Orada bir araya girmek istiyorum. <gülüyor> Demiş olduğunuz gibi Emine ablanın da söylediği Balcalı'da aynı durum muazza raporları bahane edilerek şu anda işten çıkarılan arkadaşlarımız. Balcalı'da aynı durum söz konusu. Orada da muazza raporları geçerli. Asıl işveren işçisidir denildiği arkadaşlarımız şu anda Balcalı'da o üniversite yönetimi tarafından çalıştırılıyor. Devam ettiriliyor. <gülüyor> Fakat bu biz üniversite yönetimiyle görüştüğümüzde bununla ilgili e, durumu arz ettiğimizde e, bu örnekleri e, sunduk biz. Şey bekliyor, e, üniversite yönetimi e, sanki hani o kadar aciz bir kurum ki bizden nasıl bu işi halledebiliriz, e, sizlerle devam edebiliriz bizden bekliyor. Ona rağmen... Biz bunun fikirlerini de aslında sunduk. Dörtte daim işçilik kadrosu, Maliye Bakanlığı'ndan talep edilmesi gerektiği kısmını filan da dektare ederek, aktararak bildirdik. Bildirmemize rağmen tabii ki üniversite yönetimi artık bizim nezdimizde baktığınız zaman bu işe biraz da siyaset artık el atmış sanki birileri tarafından artık başka şekilde yönetiliyor. Yani taşeronlaşmanın olduğu her alanda var olan iktidarların ya da o işverenin kendi çevresini bir şekilde bir yerlere taşımaya çalıştığı görülen bir şey. Aslında sizin örnekte de sanırım bu oldukça bariz. Yani işten çıkarılıyorsa birileri onların yerine birileri işe alınacaktır. Evet. Onların kim olduğu önemli. Yani biz de bu anlamda bundan sonraki programlarda da e, direnişimizin takipçisi olacağız e, ve direnişe haberlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Ve kapatırken geldiğiniz için tekrar size çok teşekkür ediyoruz ve direniş tadırındaki tüm arkadaşlara buradan tekrar bir selam gönderelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yeni bir programda buluşuncaya kadar e, emeğin gündemi programından e, bütün dinleyicilerimize... İyi günler ve direniş dolu günler diliyoruz. İyi günler.